Yabancı geminin makaslarına eskiden bir balina sandalı olan paramparça beyaz kaburgalar ve birkaç tane kalas asılıydı. Yarı dağılmış kemikleri bembeyaz olmuş bir at iskeletine benziyordu bu delik deşik sandal. Beyaz balinayı gördün mü? Kıç küpeştesinde duran avurdu avurduna çökmüş kaptan elindeki boruyla sandal yıkıntısını gösterdi. Şuraya bak öldürdün mü onu? Onu öldürecek zıpkın henüz dövülmedi. Yabancı kaptan bunu söylerken güvertede sessiz bir iki gemicinin dikmekte olduğu şişkin bir hamağa baktı dertli dertli. Ahab kendi sandalının başından pertin yaptığı zıpkını yakalayıp havada salladı. Dövülmedi mi? Şuna bakından takıtlı. İşte elimde tutuyorum beyaz balinanın ölümünü. Bu zıpkının ağzına önce kanla su verildi. Sonra şimşekle. Beyaz balinanın yüzgeci arkasındaki sıcak yere, o kahrolası canlılığın en diri olduğu yere saplayarak üçüncü kez su vereceğim bu zıpkına. Yemin ediyorum sana. Öyleyse Tanrı seni korusun ihtiyar. Şunu görüyor musun? Dün dipdiri beş gürbüz gemicim vardı. Karanlık basmadan beşi de öldü. Ancak bir tekini gömebiliyorum şimdi. Ötekiler diri diri gömüldüler. Mezarlarının üstünden geçiyor şimdi senin gemin. Hazır mısınız? Ölüyü tahtının üstüne koyun. Kaldırın yukarı. Tamam ey tanrım. Onu yeniden dirilt. Yeniden can bağışla ona. Ahap bir şimşek hızıyla adamlarına dönüp bağırdı. İleri rüzgardan yara kırın dümeni. Peki otun bir an önce uzaklaşmak için ne denli telaş ederse etsin ölünün suya düşerken çıkardığı ses yine de duyuldu. Sıçrayan damlalardan birkaçı bir ölüm vaftisi yaparcasına serpildi bizim teknemize. Ağab, bu yaslı sevinçten uzaklaşırken, gemidekiler, pekuğutun arkasında asılı duran, garip can kurtaranı iyice gördüler. Bir falcının sesine benzer bir ses yükseldi, pekuğutun ardından. Şuraya, şuraya bakın denizciler, boşuna kaçıyorsunuz bizim cenazet öğreninden. ey yabancılar! Sizin de tabutunuz arkanızda asılı. Çelik mavisi pırıl pırıl bir gündü. Her şeyi saran bu maviliğin içinde gökyüzüyle deniz karışmış gibiydi birbirine. Saydam havada dalgın bir kadın bakışının ışıl ışıl tatlılığı vardı. Gürbüz ve erkek denizse uyan Samson'un göğüsü gibi uzun ve güçlü soluklarıyla kalkıp iniyordu ağır ağır. Yukarılarda küçük beneksiz kuşların kar gibi beyaz kanatları savruluyordu. Göküzünün tatlı, kadınca düşünceleriydi bunlar. Ama aşağılarda, dipsiz mavi derinliklerde, güçlü ejderhalar, dev kılıç balıkları, köpek balıkları, sağa sola saldırıyorlardı. Erkek denizin azgın, bulanık, kanlı düşünceleriydi onlar. Ama gökle deniz arasındaki bu karşıtlık içtendi yalnız. Dışarıdan bakınca, aralarında ince renk ve gölge değişiklikleri bulunduğu halde, gökle deniz bir bütün görünüyordu. Olsa olsa bir dişilik, erkeklik farkı var gibiydi aralarında. Tepede krallar kralı güneş, nazlı göğü bu yiğitçe kabaran denizle evlendiriyordu sanki. Biri gelin, biri güveydi. Çepeçevre bir ürperti içindeydi ufuk. En çok ekvatorda görünen bir ürpertiydi bu. Çekingen gelin hem sevgi hem güvenle hem de korkuyla kendini güveye veriyordu. Ahap, gergin, düğüm düğüm, boğum boğum, buruş buruş, solgun ama sarsılmayan, yılmayan Ahap, gözleri bir yakıntının külleri arasında parlayan korlar gibi, sabahın pırıl pırıl ışığında, ayakta dimdik duruyor, paramparça bir miğferi andıran başını, güzel bir kızın alnına benzeyen gökyüzüne doğru kaldırıyordu. Ey maviliğin ölümsüz çocukluğu! lekesiz aydınlığı, çevremizde oynaşan gözle görülmez kanatlı varlıklar, havanın gökyüzünün bahar tazeliği, koca ağabın zemberekler gibi kuruldukça kurulan acıları umurunuzda mı sizin? Gözlerinin içi gülen küçük kızlar, Maryamlar, Martalar, periler gibi yaşlı babaların çevresinde kayıtsızca böyle dönerler. Onun beyninin sönmüş volkanlarının kıyılarındaki yanık saçlar çevresinde böyle oynarlar. Ahab, güvertede ağır ağır yürüyerek geminin bordasına geldi. Eğilip suda gölgesine baktı. Gözleri derinlere doğru inmek istedikçe, gölgesi de denizin dibine battıkça batıyordu sanki. Bu büyülü havanın o kokuları, yaşlı adamın ruhunu kemiren derdi bir an için dağıtır gibi oldu. O sevinçli, o mutlu hava, o güler yüzlü gökyüzü, Ahab'ı sarıyor, okşuyordu sonunda. Bunca zamandır ona üvey analık eden huysuz ve hain dünya, Ahab'ın bükülmez boynuna kollarını sevgiyle dolamış, sevinç gözyaşları döker gibiydi üstüne. Duyduğu sevginin yardımıyla onu çılgınlığından, inadından kurtarmak istiyordu sanki. Ahab'ın şapkasının altında saklanan gözlerinden denize bir damla yaş döküldü. Pasifik okyanusunun tüm suları bu bir damlacık yaştan daha değerli olamazdı. Starbuck yaşlı adamı gördü. Gemiden denize doğru nasıl kederle eğildiğini de gördü. Dört bir yanı saran huzurun içinden gizlice yükselen derin hıçkırığı Starbuck'ta kendi yüreğinde duyar gibi oldu. Ahab'ı tedirgin etmek düşüncelerinden ayırmak istemedi. Ama ona yaklaşıp yanında durdu. Ahab döndü. "Starbuck" dedi. "Evet kaptan." "Ah Starbuck, rüzgar ne tatlı, ne tatlı. Gök ne tatlı. Böyle bir gündü ilk balina mı vurduğum gün." 18 yaşında bir zıpkıncıydım o sırada. 40 yıl. 40 yıl oldu. 40 yıl. O gün bugündür 40 yıldır durup dinlenmeden balina peşindeyim. 40 yıldır yoksulluklar, tehlikeler, fırtınalar içindeyim. 40 yıldır acımasız denizlerdeyim. 40 yıldır ahap huzurlu toprakları bıraktı, bu belalı enginlerle savaşıp durdu. 40 yıl bu. Evet Starbuck. Bu 40 yılın üçünü bile karada geçirmedim. Bu yaşadığım yılları düşünüyorum, yalnız, yapayalnız yıllar. Çevresi yüksek surlarla çevrili bir kent gibidir, bir kaplanın yalnızlığı. Dışarıdaki yeşil çayırlarla avunamaz insan, vazgeçer, canından bezer insan. Tek başına kumanda etmek bir köleliktir aslında. Şimdiye dek hayal meyal duyduğum ama açıkça anlayamadığım tüm bunları düşünüyorum. Kırk yıldır kupkuru, tuzlu yemeklerle geçindim. Ruhumu besleyen kuruluğun tam bir simgesiydi bu yiyecekler. Oysa karada yaşayanların en yoksulu bile her gün taze bir meyve bulur. Ben küflü kabukları kemirirken taptaze ekmek yer. Ellisinden sonra aldığım o gencacık kızla aramda okyanuslar var. Evlendiğimin ertesi günü düğünlük yastığıma başımı ancak bir tek kez koyduktan sonra horn burnuna doğru yelken açtım. Böyle gelin mi olur? Gelin değil yaşayan bir kocanın bulu o. Evet Starbuck, evlenip dul ettim kızcağızı. Nedir bu çılgınlık, bu azgınlık, bunca öfke. Kanter içinde bunca direnme. Kaç bin kez bu yaşlı ahap sandal indirdi denize. Kudurmuş gibi köpükler saçarak avını kovaladı. İnsan değil, bir zebaniydi bu ahap. Evet, evet, kırk yıldır ne çılgınlıktır bu, deli. Bu yaşlı ahap bir koca deli. Ne işe yaradı bunca savaş, bunca av. Ne yaradı kollarını krasıya kürek çekmekler, zıpkın karga atmalar? Daha mı iyi oldu? Daha mı zengin oldu hap? Şu hale bak. Ah Starbuck, sırtımda taşıdığım yükün altında ezilirken bir de şu zavallı bacağımın koparılması olacak şey mi? Of, çekin şu kır saçları gözlerimin önünden, ağlar gibi oluyorum bu saçlarla. Olsa olsa bir kül yığınından çıkabilir böylesine ağırmış saçlar. Ben çok mu yaşlı görünüyorum Starbuck? Çok, çok mu yaşlı? Ayakta duramayacak kadar bitkin beli bükülmüş, kamburu çıkmış görüyorum kendimi. Cennetten kovulduğumdan beri, geçen yüzyılları sırtında taşıyan Adem baba gibi sendeliyorum yükümün altında. Tanrım, Tanrım, yar artık şu yüreği, del artık beynimin teknesini. Maskaralık, maskaralık bunlar. Acı bir alay bu kırsaçlar. Hangi sevinçleri tattığımda ağırdı bu saçlar? Neden böylesine yaşlanmış görünüyorum, böylesine yaşlanmış buluyorum kendimi? Yaklaş, yanıma gelsinler bak. Bir insan gözüne baksın gözlerim, denizi, gökleri seyretmekten daha güzel. Tanrı'yı görmekten daha güzel bir insan gözüne bakmak. Yeşil topraklara yemin, pırıl pırıl ocak başlarına yemin, büyülü bir aynadır insan gözleri. Karımı görüyorum, çocuğumu görüyorum senin gözlerinin içinde. Hayır, hayır, sen benimle gelme. Sen hep gemide kal, gemide kal. Lanetli ahap, mobidikini ardına düştüğü zaman indirme sandalını denize. Sen uzak dur tehlikeden. Hayır, hayır, sen gelme. Gözünde gördüğüm ocakbaşı dursun yerli yerinde. Ah kaptanım, kaptanım, ne soylu bir ruhun, ne yaman bir yüreğin var senin. O uğursuz balık illa avlanmalı mı? Gel benimle, bu ölüm sularından kaçalım, dönelim evlerimize, Starbuck'ın da karısı çocuğu var senin gibi, sen yaşlılığında evlenmişsin, ben gençliğimde, gidelim, gidelim, bırak hemen kırayım dümeni, ah kaptanım, ne keyifle, ne sevinçle döneriz bizim takıta, bana kalırsa kaptan, Nantakıt'ta da böyle tatlı, böyle mavi günler olur, olur, olur. Gördüm böyle günler. Yaz sabahları, aşağı yukarı bu saatlerde. Evet, öğle uykusu vaktidir şimdi. Oğlum biraz sonra cıvıl cıvıl uyanır, yatağında doğrulur. Anası ona benden, bu koca yamyamdan söz eder. Enginlere açıldı ama yine gelecek, seni dizinde hoplatacak der. Benim merim, benim merim de öyle. Söz verdi bana, her sabah oğlumu tepeye götürecek, babasının yelkenini ilk gören o olsun diye. Evet, evet, yeter artık, tamam. ''Doğru Nantakıta gidiyoruz. Gel kaptanım, gel rotayı çiz gidelim hemen. Bak, bak pencerede çocuğumun yüzü. Çocuğum tepeden el sallıyor bana.'' Ama Ahab gözlerini başka yana çevirdi. Samyeli vurmuş da dalından kupkuru son meyvasını düşürmüş bir ağaç gibi titriyordu. Nedir bu? Nedir bu bilinmez, bu anlaşılmaz, bu akıl sır ermez tutku? Hangi sinsi kurnaz tanrının, hangi hain taş yürekli kralın buyruğuyla tüm sevgilere özlemleri tepip zorla soluk soluğa gidiyorum bu yolda? Yüreğimin kendiliğinden yapmayı göze alamayacağı bu çılgınlığa beni sürükleyen nedir? Ahab. Ahab'ın kendisi mi? Tanrım, Kendim miyim ben? Kimdir şu kolumu kaldıran? Ben mi yoksa başkası mı? Koca güneş bile kendiliğinden yürümüyorsa, o bile göklerin buyruğunda ufacık bir köle ise, görülmez bir gücün buyruğuna uymayan tek yıldız yoksa, şu benim küçük yüreğim nasıl kendiliğinden çarpar, şu küçücük beynim nasıl kendiliğinden düşünebilir? Tanrı değil mi bu yüreği çarpıdan? Bu düşündüklerimi bana düşündüren, beni böyle yaşatan? İnan bana insanoğlu, hepimiz şu bocurgat gibi dönüp duruyoruz şu dünyada. Kaderin elidir bizi böyle döndüren. Ama bir yanda da hiç değişmeyen, böyle gelmiş, böyle giden, bu gülen gökyüzü, bu dipsiz deniz var. Bak şu albatrosa bak. Kim saldırtıyor onu uçan balığın üstüne böyle? Katiller nereye gidecek söylesene bana. Yargıcın kendi de sanıklar arasındaysa kim yargılayacak katilleri? Rüzgar ne tatlı, ne tatlı. Gök ne tatlı. Hava ta uzaklardan bir çayırdan esmiş de gelmiş sanki. Ant dağlarının yamaçlarında bir yerde çayır biçmişler orakçılar. Taze, yemyeşil otlar içinde yatmış uyuyorlar. Uyuyorlar mı? Evet Starbak. Nedenli didinirsek didinelim, sonunda yine de uyuyoruz bir tarlada. Uyumak? Evet, yeşillikler içinde çürümek. Bir yıl önce biçilen çayırlıkta unutulup paslanmış oraklar gibi Starbak. Ama umudunu kesen, yüzü bir ölünün yüzü gibi sararan Starbak gitmişti çoktan. Ahab, güverteyi geçip geminin öbür bordasından denize doğru eğildi. Sulara yansıyan iki gözün dik dik kendisine baktığını görünce ürperdi. Fedallah, aynı küpeşteden eğilmiş, hiç kımıldamadan sulara bakıyordu. O gece Ahab gece yarısı nöbetinde merdiven başındaki yerinden kalkıp takma ayağını özel deliğine sokmak için kaptan güvertesine gidince birden hırsla yüzünü havaya doğru kaldırdı koklamaya başladı. Yabanıl bir adaya yaklaşan bir gemideki cins bir köpekle böyle koklar havayı. Ahab bir balina kokusu aldığını soruyor.